Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Akıllı Damat Radyo için yazan Suha Delikçi, yöneten Aykut Sözeri, efektör Metin Macun, teknik yapım Alican Deniz. Oynayan sanatçılar: Mustafa Erol Kardeseci, Akif Selçuk Yöntem, Nuriye Gülenay Akşar, Songül Hülya Gülşen, Tekin Songun Babacan. Semra Adviye Öztürk, Sevim Şayika Gümsel, Cemal Mümtaz Sevinç, Fuat Cenk Sözeri, Özcan Haluk Cömert, Doktor Orhan Aral. kızdan sonra oğlanın tadına doyum olmuyor doğrusu. Evlat evlattır Mustafa abi. Kız oğlan olur mu? Kızlardan ne hayır var. İkisi evlendi gitti. Öteki de nişanlı o da gidecek. Ee, Tekin gitmeyecek mi sanki? Büyüt yetiştir ver el kızını. Öyle değil. Tekin'in başkadır. Ona bakınca kendi gençliğimi görüyorum. <gülüyor> Hoşuma gidiyor. <gülüyor> ee, Hanım ne düşünüyor bu konuda? Onun aklı ermez. ...bu oğlana çok yüz veriyorsun der başka bir şey demez. Vallahi benim iki kızım var. İkisini de ayırmadan severim. Kızını dövmeyen dizini döver demişler. Oğlunu dövmeyen dizini döver dememişler. Kızlara fazla yüz vermeyeceksin. Tekin hangi okula gidiyor şimdi? Lise 2'de. <gülüyor> Ama hiç okumakta gözü yok. <gülüyor> İkişer senede geçiyor sınıfları. Olsun varsın. Baba... Çift dikiş kuvvetli olur sökülmez diyor. Benim kızlar iyi okuyor maşallah. Kız kız mı okuyup da ne olacak? Büyük kızlar ilkokuldan sonra okumadılar. İkisini de hemen evlendirdik. İyi kötü birer yuvaları var. Çoluğa çocuğa karıştılar. Ama küçük okuyacağım diye tutturdu. Gel dikiş nakış öğren. Yarın bebelerinin dikişlerini dikersin dediysem de dinletemedim. Asi. Okuyor mu şimdi? Liseyi bitirdi. Daha okutmayacağım. Zorla nişanladım. Hep kendi dediği olsun istiyor. Düğün yakın mı? Kızın gönlü oğlanda hiç yok. Şimdi de iş bulup çalışacağım diyor. E bırak çalışsın. Ben Mustafa kızına bakamadı da işe soktu dedirtmem. Kocası kazanır o yer. Evlat yetiştirmek zor. Dertleri büyüyünce de bitmiyor. Haklısın. Evlendirdik gene gelir dert yanarlar. Mustafa abi damatlar iyi mi bari? Ha, i̇yi iyi. Büyük damat nakliyeci. Kamyona yükler malları o şehir seni. Bu kasaba benim dolaşır durur. Kazancı da güzel. Ama gel de kıza anlat. Yok ömrü yalnız geçiyormuş da... Yok çocuklar büyümüş de söylenir durur. Küçük damat da iyi herhalde. Uzaktan bizim hanımın akrabası olur. Ee, severim mı Hiçkisi yok, sigarası yok. Bu kadın milletine yaranılmaz. Ona ne kusur buluyor? Ee, damat iyidir, hoştur da... Ara sıra arkadaşlarıyla oturur, bir iki el oyun oynar. Yani kumar mı oynuyor? Yok canım, ona kumar denmez. Erkektir bu. Hep karısının dizinin dibinde oturup duracak diye ya. Biz daha ele karışamadık. Eh, hele ele karışımda görün. Her gün dert, her gün dert. Eh, ben gideyim artık, dükkanı çıraklara bıraktım. Konuşmak iyi geldi, açıldın. Dükkana da gel Akif. Gelirim Mustafa abi, güle güle. Tekin gelmedi mi? Geldi de gitti bile. Para istedi. Ee, versiydin. Oğlan arkadaşlarının yanında mahcup olmasın. Beş bin lira verdim beğenmedi. Beş bin lira yeter mi delikanlı çocuğa? On bin lira verecektir. Verdi baba hiç merak etme. Oo, i̇yi iyi. Cemal uğramış bu gece dükkana. Ben kahveye kadar gitmiştim. Bu gece bize geleceklermiş. Baba ben Cemal'i istemiyorum. Nasıl anlatsam size bilmem ki Neyini beğenmezsin kızım? Aslan gibi çocuk Ablamlara yaptığınız gibi ilk önünüze gelene verip kurtulacaksınız benden hmm, Ablanlardan kurtulabildik mi ki? Anlatayım anne Bu evde varsa yoksa Tekin Kıskanma gene Kardeşin o senin Ne kardeş ya Gece yarılarına kadar içki içmeler Okuldan kaçmalar Elinden sigara cebinden para eksik olmaz <gülüyor> Öyle olacak tabi Baba bu gidişle çok çekeceksin o Tekin'den Şu etrafımdaki erkeklere bak sen, Tekin, eniştelerim. Cemal de onlar gibi. Senin dilin çok uzadı. Keserim o dilini. Kızım babana karşı saygısızlık yapıyorsun. Sonra Cemal iyi çocuk. Seni de çok seviyor. Daha ne istiyorsun? Anne devir değişti artık. Bizim evde hiçbir şey değişmedi. Ne dersem o olacak. Nuriye akşama hazırlık yap. Dünürlere mahcup olmayalım. Ay konuşmaya daldık unuttum. Semra geldi bugün. Çocuk hastaymış. Emel mi? Evet. Ateşler içinde yanıyordu. Doktora götür kızım dedim. Öyle her ateşlenmede doktora mı gidilirmiş? Kocası yok mu burada? On gün olmuş gidelim. Para da bırakmamış. Doktora götürsek mi? Bırak artık bunları. Yemeği hazırla da yiyelim. Ha, Tekin gelecek mi yemeğe? Anne ablamı bırak da babama Tekin'den haber versen. Ölümden bir kaza <gülüyor> çıkacak. Komşunun oğlu söyledi. Tekin'im üç gündür okula gitmiyormuş. Öğretmen haber göndermiş. Okuyacaksa gelsin okumayacaksa bıraksın demiş. Oğlanla konuştun mu? Sordum. Ne dedi? Okumak istemiyorum artık dedi. Hay Allah. <gülüyor> Belliydi zaten. Şu kız kadar olamadı. Olamaz tabi. Bu kadar yüz verirseniz daha da tepemize çıkacak. Gölürtme beni. Hadi hadi yemek yiyelim artık. Akşamada misafir gelecek. Çay demlendi mi? Tamam bey, ha, Tekin de geldi. <gülüyor> Tekin, ne zaman geldin oğlum? Şimdi geldim baba. Ha, nedir bu yüzünün hali? Kiminle kavga ettin? Işte arkadaşlarla biraz şakalaştık baba. Bu nasıl şaka oğlum? Az daha gözün çıkacakmış. Dikkat et kendine. Biz de genç olduk halden anlarız. E neredeydin bütün gece? Üf, arkadaşlarla beraberdik dedim ya ne çok soru soruyorsunuz. Çocukmuşum gibi davranmaktan vazgeçin artık Çocuk ne demek Aslanımsın sen benim Çayını doldurdum bey Tekin sen de kahvaltını yap Üç gündür okula gitmiyor musun Okulu bıraktım Ne Demiştim size Okul? oğlum git, daha azı kaldı sök dişini Bakarsın mühendis <gülüyor> filan olursun Bitir oğlum gözünü seveyim Okumak gibi var mı Okumayana iş de yok ekmek de yok Yarım aklında her şeye burdunu sokma Dükkanda iş hazır ...o dükkanı kimin için açtım sanıyorsun? Kısmet neyse o olur <gülüyor> Sağ ol baba eh, Bugün dinlen dışarı çıkma Olur Bey gitmeden para bırak Çocuğu doktora götürelim Ben para mı kesiyorum burada? Yokmuş de Olur mu bey? Olur olur hadi Allah'ı ısmarladık Beyimiz dayak yedi demek Git işine be uğraşma benimle Sonunu hiç iyi görmüyorum Son gül. Bir günde kavga etmeseniz ne olur sanki Anne hadi babamın gözleri kör Sen de mi görmüyorsun? Sabahlara kadar içiyor, kavga ediyor, cebinde bol para Babası varken karışmak sana düşmez Bakkala git de deterjan alıp gel Tekin neden gitmiyor? O hasta Evet ruhu hasta Bana bak annem ne diyorsa onu yap kaldırma belanı Döver beraber. misin Döverim ya? Döverim tabi Dün gece arkadaşlarını dövdüğün gibi mi? Ha? Cık, anne şu kızını al başımdan zaten kendi derdim kendime yatıyor Ne bir derdin de... var ki ekmek elden su gönder Ne olur kavgayı kesin artık Ben Semra'ya kadar gidiyorum Çocuğa bir bakayım Kızım deterjan al da şu çamaşırları yıkayıver Peki anne sen git. Gürültü yapmayın da uyuyalım azıcık. Hadi yat oğlum yat dinlen. Songül mantomla başörtümü alıver canım. Al anne. Selam söyle ablama. Olur Allah ısmarladık. Güle güle anne. Aman kızım yanıyor bu çocuk. İki gündür böyle anne ne yapsak acaba Allah, Bir bezi sirkeyi batır da getir bacaklarına koyalım ateşi düşürür Denedim anne olmuyor ateş düşmüyor bir türlü havale geçirecek çocuk Babana söyledim para da istedim e, Ne dedi Parası yokmuş Tekin istese verirdi ama Sen de başlama kızım Haklısın haklısın ama elden ne gelir Songül de aynı şeyleri söyler durur Bilirim bilirim babam laf anlamaz Songül'ün kaderi de bizimki gibi olacak Cemal'in elinde. Yok kızım. Yok yanlış düşünüyorsun. Cemal çok iyi çocuk. Dün gece annesini babasını almış geldi. Güler yüzlü, efendi, e, yakışıklı da sayılır. Ama Songül? Ne yaptı yine? Her gün tembihliyorum. Bu kız adam olmaz. Dün gece görseydin yerin dibine girdin. Bir kahve verdi başlarına çalar gibi. Surat desem bir karış. Cemal ne dediyse ters cevap verdi. Baban yine de sabırlı hiç sesini çıkarmadı e İstemiyorsa ayırın anne Altı aydır nişanlılar Geçen gün gene böyle konu açıldı da Baban ayrılmayı falan aklından çıkar evleneceksin dedi Bize yaptığının aynını ona da yapıyor desene Huylu huyundan vazgeçer mi kızım Ah ah Aynı babam gibi Hoş geldin abla Hoş bulduk, annem yok mu? Emel hastaymış, ona bakmaya gitti Tekin de biraz önce çıktı Sorma başımıza gelenleri Ne oldu abla, korkuttun beni Sabahtan beri uğraşıyoruz, sinirlerim çok bozuldu Anlatsana abla, merak ettirme beni Dün akşam Hasan eve erken geldi Elinde bir çanta vardı, içi para doluydu Araba sattım dedi Ee, sonra? E, çantayı dolaba koydum, yattık Sabah kalktığımda çanta yerinde yoktu Uf, O kadar para eve getirilir mi? Bu eniştemde de hiç akıl yok valla Bugün götürüp sahibine verecekti ne yapsın? E ne olacak şimdi? Dükkanı satar parayı öderim diyor Dükkan satılır mı abla? Nereden bulunur o kadar para? E, polise haber verdiniz mi? Hemen telefon ettik geldiler ifadelerimizi aldılar Evi aradılar parmak izi falan aldılar ama Bir şey çıkar mı bilmem İnşallah bulurlar üzülme artık sen Nasıl üzülmem? Anneme olsaydı belki bir akıl verirdi. E bekle biraz daha gelir Babama söylediniz mi? Daha söylemedik haberi yok Üzüntü üzüntü üstüne E Ben gideyim artık Belki eve bir haber gelir Peki annem gelir birazdan anlatırım Bir çare buluruz İnşallah Allah'a ısmarladık Güle güle abla Nasıl düzelir bu işler Hiç şöyle rahat bir günümüz olmadı hmm. Bugün de kapı hiç durmadı Açıyorum Açacağımı Girebilir mi Tabi affedersin Yandaki apartmanda bir arkadaşım oturuyor ona uğradım. Dün gece sözünü ettiğim kitabı da getirdim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evde kimse yok mu? Hayır yalnızım. Ah, i̇lk kez yalnız kalıyoruz. Evet. Okumayı seviyorsun değil mi? Of, bu evde beni tek oyalayan şey okumak. Önemli konularda bugüne kadar konuşamadık. <gülüyor> Liseyi bitirdin neden çalışmıyorsun? Babamı tanımazmış gibi konuşuyorsun Cemal. Haklısın ama... Evlendikten sonra, sonra çalışmama izin verir misin? Ben baban gibi despot değilim, istersen çalışırsın. <gülüyor> ne kadar iyisin, bugüne kadar seni hep babam gibi düşünmüştüm. Bu kadar süredir nişanlıyız ama bir kere bile yalnız kalıp konuşamadım. Haklısın fırsat olmadı. Senin aydın bir insan olduğunu biliyorum. Ara sıra böyle konuşmalıyız. Baban izin verir mi? <gülüyor> Vermese de olur, zaten adım isyankara çıkmış. Kim söylüyor bu? Herkes. ya ben böyle düşünmüyorum. Bu gidişe bir dur diyen olmalı. Ha, tekin mi? Evet öz göre göre yanlışlar yapılıyor dayanamıyorum artık Ne yapıyor şimdi? Serserilik Biri ona yardım etmeli Çok genç ve tecrübesiz Başına iş açacak Cemal yoksa sen bir şeyler mi biliyorsun? Ha? Bir şey bilmeye gerek yok Herkes bu gidişin farkında Hep babamın yanlışlıkları Evet erkek çocuk düşkünlüğü Annem de arada kalıyor zavallı Birkaç gün önce Tekin'i bir motorun üzerinde gördüm Üç kişi binmişlerdi Öyle hızlı sürüyordu Deli ki. bu çocuk deli Bir kaza yapacak Allah korusun Zararı yalnız kendine değil, karşısına çıkanları da ezecek Sarhoş olduğuna iddiaya girerim Ayık kafayla o kadar sürat yapılmaz zaten <gülüyor> Annem de gelmedi daha Sahi annen nerede? Sevim ablamın kızı Emel hasta oraya gitti Nesi var çocuğun? Ateşi Ateş çocuklarda çok tehlikelidir Doktora götürdünüz mü? Enişten burada yok Ablam çok üzgün Babam desen kızları gözden çıkarmış, kim ilgilenecek? Ben Sen mi? Neden olmasın? Çocuğu taksiye atıp doktora götürmek bu kadar zor mu? Şey... Çocukları çok severim Hele hastalıklarına hiç dayanamam Bir doktor arkadaşım var gerekeni yapar Yalnız... Ne oldu yine? Para A Para hiç önemli değil Hemen gidiyorum Bana güven yeter e, Evi biliyor musun? Şu iki sokak ileride değil miydi? Bir gece <gülüyor> Evet evet aşkına. Güle güle çok teşekkür ederim Seni seviyorum Cemal Derece nerede anne bir daha koyalım Pencerenin kenarına koymuştum Aa, Buldum burada işte Aa, Şu gelen Cemal değil mi? Bakayım Aa, Evet o buraya geliyor Sen dereceyi ver ben kapıyı açayım İnşallah ateşi düşmüştür Geçmiş olsun Hoş geldiniz <gülüyor> Buyur oğlum Eve uğramıştım söyledi. Hemen geldim Durumu nasıl? Ateşi bir türlü düşmüyor kırk derece ah, Yanıyor bu çocuk hiç kendinde değil Düşmeyen ateş çok tehlikelidir Hemen doktora götürelim Hangi doktora? Bir arkadaşım var ona götürelim iyi bir doktordur Ben giyineyim öyleyse Ben de size. geleyim mi? Gerek yok İkimiz hallederiz Hazır mısın abla? Evet hemen gidelim Bir dakika Gel gel Ben Emel'i taşırım Kapıyı açayım <gülüyor> ama tamam başına dikkat edin Bize de haber getirirsin oğlum Tabii. Kapıyı çeker çıkarsın anne olur kızım olur. Hoşça kalın. Anlat oğlum ne oldu? Doktor çocuğun üç gündür ateşli olduğunu duyunca kızdı. Heh, demiştim ben. Sus da dinle. Hastaneye götürün dedi götürdük. Neredeler şimdi? Geceyi hastanede geçirecekler. Teşhis kondu mu? Evet e, menenjit. O nasıl hastalıkmış öyle? E, şey bilmiyorum İnşallah iyi olur. Hiç dertlere bitmez bıkçılar. Nasıl bıkarsın baba? Hangi dertle ilgilendin ki? Babanla güzel konuş kızım. Kurt kocayınca kuzunun maskarası olurmuş, kocadık galiba. Ee, ailenin reisi sizsiniz. Tabii ki sorunlar size gelecek. Evlendirdik bu defada kocalarının dertleri, bebelerinin hastalıkları. Ee, hayat bu. Tekinlerde yok mu? Hı. Akşamları arkadaşlarıyla şöyle bir hava almaya çıkar. Ben bile göremiyorum. Her akşam mı? Hem de sabahlara kadar. Bu kızları kıskançlık öldürecek Doğdu doğalı kıskanırlar Hepimize eşit davransaydım böyle olmazdı baba Hı, Gördün mü? Bu Songül hepsinden beter Azıcık okudu diye çenesi kapanmaz Songül'ü çok akıllı mantıklı buluyorum Keşke onu dinleyen birileri olsa Sen varsın ya Bir ömür dinle dur Diyordum ki Tekin'i biraz yola getirmeye çalışsanız Nesi varmış oğlumun? Bakıyorum senden Songül'ün ağzını almışsın Bunlar ailenizin meseleleri Tabii ki beni ilgilendirmez. Ama sonunda üzüleceksiniz. Herkes kendi işine baksın. Bir dinleseydin. Güzel konuşuyor. Konuşacak bir şey yok. Konfeksiyon dükkanı açtım onun için. Peki dükkana geliyor mu? Gelecek oturacak. Delikanlıdır. Biraz hayatını yaşasın diye karışmıyorum. Dünyayı öğrensin. Bizim gibi cahil kalmasın. Sabaha kadar iyi şeyler öğreniyordur herhalde. Herhalde. <gülüyor> Neyse ben kalkayım artık. Ee, doktora hastaneye para ödediniz mi? Önemli değil Geçmiş olsun İyi akşamlar Sağol oğlum Allah tuttuğunu altın İyi ekşen. akşamlar seni geçireyim Cemal <gülüyor> El kadar çocuk akıl vermeye kalkıyor <gülüyor> Olacak iş değil Eksik olmasın iyi çocuk Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş Gel buraya Songül Neler anlattın ona kız Hiçbir şey Dülürtecek bunlar beni Nuriye rakıyı al gel İçmeden dayanılmaz bu aile İçerek iyi dayanılır iç bakalım Getirdim bey Neşem yok bu gece fazla içmeyeceğim Rakı da göbek yapıyor Bende şu halime bak Rejim yap baba Zayıflarsın senin gibi zayıflayacağım diye aç oturayım öyle mi? Rejim işe yaradı ama beş kilo birden verdi Çok zayıfladın Gelin dediğin şöyle etine dolgun olmalı Cemal beni böyle beğeniyor Hani Cemal'i istemiyordun Şimdi de kendini beğendirmeye mi çalışıyorsun? O eskidendi ee, Saat kaç? On bir Tekini merak ettim Nerelerde acaba şimdi? Çocuklar, arabayı getirdim! Yaşasın, bir tanesin sen Tekin! Bütün gece gezeceğiz, nasıl beceriyorsun bunları? Paran varsa her şeyin var oğlum! Harika araba kullanıyorsun, hadi gazla bakalım! Ee. Şimdi hayatımızın hızını yapacağız, hazır olun! Galerici önce ehliyet istedi ama paraları görünce... insanın bol parasının olması ne güzel bir şey. Bu paralar bizi ne kadar idare eder Tekin? Daha çok var merak etmeyin. Kaçla gidiyoruz? Dur bakayım. <gülüyor> 180! <gülüyor> Al bakalım süre tarmağını, bir şişe vodka. Of! Ne düşünceli arkadaşsın sen be! <gülüyor> hey çocuklar yoldaki insanlara bakın, <gülüyor> ne kadar komik görünüyorlar! Karıncalar var. gibi! Ömürsün <gülüyor> <gülüyor> sen Tekin! Hey hey, peşimizden bir polis arabası geliyor Tekin! He? merak etmeyin atlatırım ben onu şimdi! Ederim. Bu yola girme! Çıkmaz sokak burası, yakalanacağız! Merdivene geldik! Ama bu araba merdivenden de iner! Yapma Tekin, devrileceğiz! Adama çarpacaksın! <gülüyor> Eyvah! Çarptık! Ne yaptın? Çabuk kaçalım buradan! İnip bakalım, öldü mü acaba? Demiştim sana, arabayla merdivenden inelim hiç! Kapat Çenir be! Eyvah! Polis geliyor Tekin! Yakalandık! Kahretsin, bütün terslikler beni bulur! Ne işi vardı bu adamın merdivende? Hadi, hadi kaçalım Çabuk! Nasıl? Nasıl? Semra hastanede mi? Evet, çocuk iyi değilmiş. Kocası daha gelmedi değil mi? İnsan merak eder çoluğunu çocuğunu. Semra'm melak oldu hastanelerde. Sevim'den haber var mı? Bütün gün bunları düşünür kahrolur. Hırsız bulunmamış. Akıl ermeyecek bir iş. Çocuklara hiç elimiz uzamıyor. Hani diyorum ki üç beş kuruş yardım etsek. Para mı var? E, köyde satılan tarlanın parasıyla Hani bankaya yatırmıştık. O para gitti. Nereye gitti? Yok dedim işte sorup beni sinirlendirme. Mustafa abi nerelerdesin kahveye de uğramaz oldun. Ya öyle oldu. Geçen gün dükkana uğradım orada da yoktun. Çırak söyledi. Bir şey mi oldu? Üzgün görünüyorsun. Daha ne olsun. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Hayırdır? Nereden başlasam bilmem ki. E canım anlat rahatlarsın. Anlatmazsam çatlayacağım. İçime ata ata bir hal oldum. Oğlan değil mi? Sen de mi duydun? Yok yok bir şey duymadım. Zaten on gündür köydeydim. Sadece tahmin ediyorum. Ki... Tekin... ...yaptıklarını anlatmaya dilim varmıyor. Okumayı bıraktı dükkana gelmiyor. Serseri arkadaşları edinmiş. Gece gündüz onlarla beraber. Üzüldüm. Bu kadarla kalsa iyi. Geçen gün polis geldi dükkana. Bu yaşa geldim hiç polise işim düşmemişti. Arkadaşlarıyla bir araba kiralamışlar. Binmişler içine Ellerinde içki şişeleri. Kaza yapmışlar tabii. Arabayla merdivenden inerken. Ne dedin? Merdivenlerden mi? Evet. Merdivenden inerken bir adama çarpmışlar. Polisler yakalamış tabii. Onlar karakola, polisler dükkana. Olur mu? Senin gibi bir babaya yapılır mı bu ya? Benim gibi babaya yapılır. Korku yok ki. Ne dediyse yaptın tepeme çıktı. Sonra ne yaptın? Bankada biraz param vardı. Onu çektim. Arabayı tamir ettirdim. Çarptığı adama para verip davacı olmaktan vazgeçirdim. Az iş değil doğrusu. E çekip konuşsaydın konuştum konuşmasın ama bir kulağından girdi birinden çıktı yok canım bu ona ders olmuştur hiç sağ evdekilere de bir şey anlatmadım başkasından duyacaklarına senden duysalardı daha iyi olurdu. şu benim küçük kız var ya çok akıllı inandım artık Doktor neden bizi odasından çıkardı? Ee, abla sen ağlayıp sızlarken nasıl muayene etsin? Yavrum kurtulacak değil mi? Sakin ol biraz sakin ol, doktor elinden geleni yapacak Bak kapı açılıyor Geliyor Doktor bey durumu nasıl doktor bey? Oturun rahatsız olmayın Allah'ım sen kızımı koru Durumu iyi, hayati tehlikeyi atlattı Yalnız... Çok şükür Allah. Im. Yalnız... Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Tedavide gecikildiği için e, yürüyemeyecek. Ne? Ne? Yürüyemeyecek mi? Evet. Hiç umut yok mu doktor bey? Maalesef. Böyle bir haber vermek istemezdim ama elimizden <gülüyor> bu kadar geldi. Geçmiş olsun. Bir daha yürüyemeyecek. Cemal duyuyor musun? Bir abla bir ana <gülüyor> Abla abla yaşıyor ya önemli olan bu. <gülüyor> Şimdilik durum böyle. Bakarsınız ileride her şey değişebilir. Yaşıtları koşup oynarken o karşıdan bakacak onlara. Geçmiş olsun efendim. günler. Teşekkür ederiz doktor bey. Teşekkür ederim. Babasına nasıl söyleyeceğim? Bir çocuğa bakamadın diyeceğim bak. Haber yolladım, Gelir yakında. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Üzülme artık bey. Herkes söyledi dinlemedim. Kocası yoksa kocası akılsızsa ben sahip çıkmalıydım. İyi baba olamadım. Kimse kendini suçlamasın. Olacağı varmış. Bebeği alıp doktora ben götürmeliydim. Çocuklar evlenince nüfustan silinir sandım. Torunumu severim bu ayrı. Geçti artık baba. Geçti ya. Çocuğu sakat bırakıp geçti. Tekin. Beni Tekin mahvetti. Gözüm ondan başkasını görmez olmuştu. Bu asi kız çok söyledi. Tekin'de bir düzelme var mı? Huylu huyundan vazgeçer mi? Serseri arkadaşlarıyla orada burada sürtür. Sen akıllısın. Oğlumun senin gibi arkadaşları olsaydı her şey farklı olurdu. Teşekkür ederim. İyi görüşleriniz. Biz bir ayrıyız artık. Allah razı olsun oğlum, dar günümüzde yetiştin Semra ablamın çocuğu nasıl oldu acaba? Hastaneden çıkalı görmedim İzin verirseniz biz Songül ile Semra ablaya bir uğrayıp gelelim Tabi oğlum, tabi selam söyleyeyim Ben yarın gideceğim Hadi hazırlan da gidelim sonra. Ben hazırım Allah'a ısmarladık baba Güle güle <gülüyor> İyi akşamlar Güle güle çocuklar gile, gile. <gülüyor> <gülüyor> Hava ne güzel Güzel bir yürüyüş olacak <gülüyor> Koluna girebilir miyim? iyi canım beraber olmak çok hoşuma gidiyor beni beğeniyor musun? bakışlarımdan anlamıyor musun? uzun saçlarını ela gözlerini her şeyini beğeniyorum ama en çok Evet. en çok nasıl anlatsam duygularını düşüncelerini dünyaya bakış açını. nihayet asi kızı beğenen biri çıktı ha? sen hakkını arayabilen bir insansın bu çok önemli Olaylar karşısında çekinmeden tepki gösteriyorsun Bütün bunların farkında olduğunu bilmiyordum Beraber mutlu olacağız Göreceksin İnsanlara değer veriyorsun En çok da sana Bu gece hiç bitmesin istiyorum Cemal Ben de Fazla kalmayalım yalnız Babam ilk kez beraber çıkmamıza izin verdi Hoş geldiniz. Ee, ben girmeyeyim. Vakit geç oldu. Gel oğlum, gel Cemal. Ee, çocuk nasıl? Anlat. Biraz dinlen öyle git Cemal Peki. Ablamın kızı çok iyi baba. Çok şükür. Semra nasıl? Hasan eniştem gelmiş. Ah oh, nihayet. Ne yaptı çocuğu görünce? Çok üzüldü. Kızımı şehir şehir dolaştırır, tedavi ettiririm diyor. İyi iyi, o da akıllansın artık. Semra nasıl dedim? İyi anne. Yalnız daha yürüyemeyeceğini bilmiyor çocuk. El kadar çocuğa nasıl söylenir Ben de öyle dedim şimdilik söylemeyecekler <Gülüyor> Gündoğmadan neler doğar Efendim Aha, Burada vereyim Seni arıyorlar baba Hayırdır bu saatte Ver bakalım Alo Evet benim Babasıyım babasıyım Ne öyle mi Hemen geliyorum ee, Nerede dedin Devlet Hastanesi on numara. Tabi tabi, sağ olun, sağ olun. Ne oldu? Hastaneden arıyorlar. Tekin kaza yapmış. Yine mi? Bir şey olmuş mu? Çabuk söyle. Evet, yaralıymış Başımıza bunlar da mı gelecek? Hemen gidelim. Sen de gelecek misin? Gelsin bey, yardımı dokunur Hep beraber gideriz. Hadi çabuk olun. Hadi anne, bırak ağlamayı Ben bir araba bulayım. Siz kapıya çıkın, arabayı ben bulurum. <gülüyor> hey, taksi! Hadi, hadi gelin Siz arkaya geçin ben öne oturayım <gülüyor> Devlet hastanesine gideceğiz Ama anne dokuz canlıdır o bir şey olmaz Biliyordum böyle bir şey Dur. olacağını Her gece kötü bir haber gelecek diye uyku tutmuyor Benim de Hepimiz aynı huzursuzluk içindeyiz <gülüyor> yatıyordu baba. Ee, on numara dediler. Bu taraftan gidelim. Ben biliyorum. Dokuz, on Hah, Burası işte. Tekin, oğlum. Oğlum, oğlum nasılsın? İ iyiyim. i̇yiyim. Bir şeyim yok. Her yerin sargılar içinde. Nasıl bir şeyim yok? Geçmiş olsun Tekin. Canın çok yanıyor mu? Geçmiş olsun Tekin. Oo. Oh, herkes burada. Merak edecek bir şeyim yok. Birkaç kırık çıkık o kadar. Demedim mi sana oğlum? Başlama yine anne. Ben gidip doktorla konuşayım. Hem kendine hem bize edersin oğlum. Nasıl oldu anlat. Ben... A, a, ...arabayla geziyordum. Direğe çarptım. Ehliyetsiz araba kullanılır mı? Oldu bir kere. İnşallah sakat falan kalmazsın. Emel gibi. Emel'e ne oldu? Ne kadar düşüncesiz bir insansın bey. Hasta çocuğa öyle haber verilir mi? Haklısın. Emel'e ne oldu dedim. Bir daha hiç yürüyemeyecek. Günlerdir eve gelmiyorsun. <gülüyor> Dünyadan haberin yok. Doğru dürüst bir anlatın da öğrenelim. Ateşten. Ee, toparlayamadı çocuk. Neydi hastalığının adı? Menenjit. Demek bir daha hiç yürüyemeyecek. Ablam ne kadar üzülmüştür. Sahi o nasıl? Nasıl olsun oğlum? Eve gelmediğin günler nerede kalıyorsun Tekin? Şey... Arkadaşlarla ev tuttuk Evin varken bir ev daha mı tutulurmuş Demek öyle Sevim ablam nasıl Sorma başına gelenleri Ona ne oldu hasta mı yoksa İyiler çok şükür Evlerine hırsız girdi geçen gün Öyle mi Ne çalmış O dert onları yer bitirir Eniştenin ağzını bıçak açmıyor Sattığı arabanın parasını da çaldırdı O para Eniştemin değil miydi Enişten de o kadar para ne gezer oğlum. Bir arkadaşının arabasını satıvermiş. Hırsız bulunamadı. K Kumar parasıdır o çalınan. Değil oğlum değil. Borcunu ödemek için dükkanını satacak. Hastanın başında ne biçim konular açtık. Baba. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle oğlum dinliyorum. Bu vicdan azabıyla ömür boyu yaşayamam. Ne olacaksa olsun artık. O parayı... ...o parayı ben çaldım. Sen mi? Heh, şaka yapıyorsun herhalde. Doğru söylüyorum baba. Ablana bunu nasıl yaparsın? Ha. Tekin sen inanamıyorum. O gün eniştemin dükkanındaydım. Çantadaki paraları gördüm. Kumarda kazandı sandım. Sarhoştum. Çok üzgünüm. İyi bir evlat olamadım. Ne hayallerim vardı. Bunları itiraf etmen güzel bir şey. <gülüyor> ...bugünleri de görecek miydim? Affedin beni. Ay biriyim ben. İçince ne yaptığımı bilemiyorum. Artık içmeden de olmuyor, duramıyorum. Düzelir oğlum. Her şey düzelir. Hadi gidin artık. Yüzünüze bakamıyorum. Hadi gidelim bey. Düşüp kalacağım buralarda. Eve gidip bir güzel ağlamak istiyorum. Cemal nerede kaldı? Biz çıkalım. Gelir oda. Cemal oğlum düğünü yapalım mı artık? Tekin hastaneden çıkmadan olmaz baba. Tekin bir süre daha hastaneden çıkamayacak. Neden o? Dün ziyaretine gittim doktorla da görüştüm. Tedavi olacak. İyileşti ya ne tedavisi? Bu öyle tedavi değil alkol tedavisi. Yani içki içmeyecek mi? Evet içmeyecek. Bir süre sonra alıp dükkana oturtabilirsin oğlunu. Ne mutlu bana. Böyle bir damadım var. Paraları bulabildiniz mi? Evet. Tekin'in söylediği yere gittik. Elimizde koymuş gibi bulduk. Para eksik dediği mi? Peki o nasıl tamamlanacak? Emel'e yaptıklarımızın karşılığı olarak... ...büyük damat parayı tamamladı. Elime para geçtikçe ödeyeceğim. Tekin'le beraber çalışınca kazancınız daha iyi olur. Ödersiniz. Ben çalışmayacağım artık. Bundan sonra bir tek işim olacak. Evde oturup her şeyime karışacak. Yok bilemedim. Emel'i... Torunumu gezdireceğim, onun ayakları ben olacağım ee, Davetiyeleri bastıralım mı artık? Yok hayır, hayır, ben bastıracağım Üzerinde de şöyle yazacak Akıllı damat Cemal ile asi kız Songül evleniyorlar <gülüyor> delikçinin radyo için yazdığı Akıllı Damat adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Aykut Sözeri, efektör Metin Macun. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.